Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne sadece 6 gün kaldı. Kutsal kitaplarda yer alan Galilei Denizi'nde balıkçılık yasaklandı. İncil'de fakirleri zengin balık stokları ile besleyen gölde ne yazık ki şimdi İsrail Ziraat Bakanlığı balık stoklarının tehlikeli düzeye indiğini belirtti. 2 yıllık yasak bu ayın sonunda başlayacak. Ziraat Bakanlığı direktörü Kaim Ancioni küçük balıklara bir şans verebilmek amacıyla balıkçılığı bir süre yasaklamaya karar verdiklerini belirtti. 2005 yılında ortalama 295 ton avlanabilen peter balığı 2009 yılında ancak 8 ton avlanabilmiş. Bakanlık stoklardaki bu inanılmaz düşüşün sebebi olarak balıkçıların çok küçük delikli ağ kullanmalarını gösterdi. Küçük balıklar büyümeye fırsat bulamadan ağlara takılıyor ve sofralarda yer alıyor. Küçük balık yoksa büyük balık da yok. Yaşlı balıkçılar ise bakanlığı göre iyi bakmadıkları gerekçesiyle suçladılar. Atlantik okyanusunda yeni bir çöp girdabı daha bulundu. Atlantik çöp girdabının kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü. Atlantik okyanusunda bu yeni çöp girdabı bulunana dek dünya okyanusları içinde beş tane büyük çöp girdabı olduğu düşünülüyordu. Dünya üzerinde plastik büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı. Denizlerdeki yaşamı etkiliyor. Plastik çöplerin bir kısmı denizlere atılıyor. Denizlerdeki çöpler büyük akıntılarla bir araya geliyor. Bunlar da okyanuslardaki çöp girdaplarına dönüşüyorlar. Bu girdaptaki plastik çöpler onlarca yıl kalacaklar. Şu anda deniz bilimciler dünya okyanuslarındaki plastik kirliliğinin boyutlarının tam olarak ne olduğunu bilemiyorlar. Deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, balıklar tüm bu canlıların vücutlarında artık plastik kalıntıları bulunuyor. Denizde yaşayan canlılar plastikleri yutuyorlar. Bu da bir kısım deniz canlısının ölümüne neden oluyor. Unutmamak gerekir ki plastik çöpler artık denizdeki yaşama girdi. Peki bunlar yediğimiz deniz canlıları yoluyla bizim bedenimize de girmiyor mu? Atabileceğimiz basit bir adım. Alışveriş yaparken plastik ambalajlardan uzak durmak. Geçtiğimiz hafta İzlanda'da harekete geçen Yanardağ'dan yayılan kül bulutları uçakları tehdit ediyor dedik. Uzmanlar kül parçacıklarının uçakların düşmesine neden olabileceği konusunda uyarırken kül bulutlarının uçak seferlerini engelleyerek Yanardağ'dan çıkan sera gazından daha fazla sera gazı önlediğini de söylüyor. Yani belki bir bakıma faydası da oldu yanardağın patlamasının. Yanardağ bulutlarının hava durumuna da etkisi var şüphesiz. Meteorologlar güçlü bir volkan patlaması ile kül bulutlarının yerküreği sararak hava akımlarını değiştirebileceğini söylüyor. Ayrıca yanardağ patlamasıyla havaya salınan kükürt parçacıkları sülfürik asit damlacıklarına dönüşerek yeryüzüne vuran güneş ışınlarında saçılmaya ve ışınların yeniden uzaya geri yansımasına neden oluyor. Bunun sonucu da yerkürenin ortalama sıcaklığında düşüş meydana geliyor. Uzmanlara göre bu güçlü sülfürik asit parçacıkları bir süre stratosferde asılı kalıyor ve yol açtığı iklim değişikliği de kısa sürede aşılamıyor. Küresel ısınmada bir yıl kazandıysak şahit bunu boşa harcamamak, enerji devrimini bir an önce hayata geçirmek lazım. Bir üzücü haber, Türkiye'nin en temiz çaylarından biri olarak bilinen Tunceli'deki Munzur çayı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Fuel oil boşaltılması sonucu kirletildi. Çayın kirletilmesiyle Munzur çayında yetişen ve dünyanın en lezzetli balıklarından kabul edilen kırmızı pullu alabalıkların büyük risk altına girdiği belirtildi. Munzur çayına fuel oil dökülmesi sonucun çay siyaha boyandı. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan fuel oil'in kentin kanalizasyon sistemiyle Munzur çayına deşarj edilmesi nedeniyle çayın kent merkezinde bulunan büyük bölümü siyah renge büründü. Uzunçayır barajında su tutulması nedeniyle de akışı duran çaydaki kirlilik suda yaşayan canlıları tehdit ediyor. İran'a geliyoruz şimdi. Tahran'da gerçekleşen Washington'a alternatif nükleer zirve son buldu. Konferansın sonuç metninde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve imhası genel başlığı üzerinde ortak kararlılığın sergilenmesi vurgulandı. Başkent Tahran'daki zirveye 60 kadar ülkeden temsilci katıldı. Zirvede dünya için öncelikli konuların başında kitle imha silahlarının yok edilmesinin geldiği vurgulandı. Diğer kitle imha silahlarından kimyasal ve biyolojik silahların yok edilmesiyle ilgili taahhütlere uymanın gerekliliğinin hatırladığı sonuç metninde İsrail'in nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına katılması ve nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimine açmasının zorunlu olduğu belirtildi. Umarız bu kararlar sadece kağıt üzerinde kalmaz, bir an önce uygulanır. Bunun için siz de nükleer karşıtı mücadelede yer almak istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin. Nükleere hayır, güneşe ve rüzgara evet deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 6 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes